Bir sorgulama Ey nefis Sırıl hazan duygularından Ve bir yeşillik ol Uçuşsun kuşlar kuşçuklar çevrende Bir su kaynağı ol Koşsun bütün varı yanıklar semtine, mumlar gibi eri ve etrafına ışıklar saç. Hem öyle bir saç ki, mehtabı temaşaya dalmış olanlar, onu bırakıp da senin ikliminin pervanesi olsunlar. İnsanları tıpkı bir anne gibi öyle sıcak ve içten kucakla ki, hışmından korkanlar bile tereddüt etmeden kendilerini senin kucağına atsınlar. Allah'ın sana ihsan ettiklerini, sen de saç cömertçe etrafına, saç ki insanı insanlara, cennete ve Allah'a yaklaştıran en sırlı formül, civan mertliktir. Bu formülü ruhuna mal edip kullanabilirsen, meshebi kin, nefret, düşmanlık olan en kaba bile, bir gün mutlaka senin atmosferine girebilmek için, ...kuyruklar oluşturup bekleyeceklerdir. Sen her zaman bulutlar gibi olmalı... ...ve kesmelisin güneşin yakıp kavuran sıcaklığını... Mevsimlere takılıp kalmadan, sağanak sağanak boşalan yağmurlar gibi söndürmelisin herkesin ve her şeyin hararetini. Hiç olmazsa çiselerin okşayıp geçtiği gibi, bağ bahçeyi, ovayı obayı, dağ tepeyi, sen de okşamalısın bütün kurak gönülleri ve ruhları. Herkese açık, öyle tatlı bir su kaynağı olmalısın ki, her zaman çevrende testilerin sesi duyulsun. Hasretle yanan gönüller aradıklarını senin ikliminde vursun. Sen ağzını açıp da ruhunun ilhamlarını seslendirince hikmetli söz avcılarının kalemlerindeki mürekkepler bitsin ve kitapların sayfalarını renklendiren o nefis duygular ruhanilerin mezamiri haline gelsin. Gayizların, öfkelerin, kinlerin, nefretlerin hançerlerini bileyip hemen herkese saldırdıkları, her şeyi yakıp yıktıkları dönemlerde sen en öfkeli ruhlar dahil gelip barına sığınan bütün yurtsuzların, yuvasızların en içten hamisi olmalı ve vesayetine koşanları hayal kırıklığına uğratmamalısın. Günümüzde olduğu gibi bazı ifritten mütemellik düşünceler milletçe bizi birbirimize ulaştırabilecek olan yolları yürülmez hale getirip köprüleri yırttıklarında dahi sevgilerinden, müsamahalarından ve gönül heyecanlarından manevi yollar ve köprüler kurarak ulaşılabilecek her noktaya ulaşmaya çalışıp katiyen mukabeleyi bir misil, bir dadanışa, aynı ile karşılık verme mülahazalarına takılıp kalmamalısın. Ölsen bile, mutlaka Müslüman karakterinin gereklerini yerine getirmeli ve başına atılan taşları, atmosfere çarpıp eriyen meteorlar gibi ışığa çevirerek etrafına maytap ziyafetleri çekmelisin. Çevrende hiddetle şiddetle yükselen bütün sesleri yumuşatarak onlardan sevgi gül meydana getirmelisin. Getirmeli ve ne yolların harap olmasından ne de köprülerin geçilmez hale getirilmesinden katiyen söz açmamalısın. Söz açıp geçmişteki kin ve nefret virüslerini harekete geçirmemelisin. Bu yol peygamberlerin yolu ve insanı kamil olmanın da en sağlam köprüsüdür. Şimdiye kadar bu yolda yürüyenlerden hiç kimse takılıp yollarda kalmamış. Kalmadığı gibi herhangi bir kabalık ve hoyratlık karşısında da tavrını değiştirmemiştir. Aslında eğer bir insan insanlığının şuurunda ise ne kinler, nefretler, kabalıklar... Ne de değişik türden hamlıklar onun düşünce istikametine ve tavırlarına tesir edemez. Etmemelidir. De. Gerçi bir kısım toslamalar karşısında yol ve yön değiştiren Müslümanlar da vardır ama Bunlar duygu ve düşünceleri itibariyle henüz dalgaları dinmemiş ve oturaklaşamamış ham ruhlardır. Ben böyle hazımsız ruhların başkalarına bir şey verebileceğini zannetmiyorum. Böylelerinin değişik türden hadiseler karşısında tavırları hep karşılık verme ve tokmak yemiş davul gibi ...gürültü çıkarma şeklinde ola gelmiştir ki... ...günümüzde insanlar arasında çokça yaşanan hırgürün... ...en önemli bir sebebi de... ...bu olsa gerek. Mahviyet, tevazu, hazm... ...olgunlaşmış oturaklaşmış insanların daimi halidir. Şartlar ne olursa olsun böylederi her zaman gökler gibi derin, deryalar gibi engin, dağlar gibi mehip ve sağlam, toprak gibi de mütevazıdırlar. Ne çevrelerinde olup biten şeylerden müteessir olur, ne değişik ihtilatlarla bulanır, ne de fırtınalara boyun yer, Aksine toprak gibi yüz yere sürer, her şeye ve herkese dahiyelik yaparlar. Onlar potalarda eriyip kaynayıp özünü bulmuş altın gibidirler. Granitleri eriten fırınlara bile girseler mahiyet değiştirmezler. Ve onlar öylesine yanıp kül olmuşlardır ki artık hiçbir ateşten müteessir olmaz... Ve hiçbir kor karşısında pes etmezler. Zaten külü yeniden yakmayı ve som altını potalara koyup eritmeyi de kimse düşünmez. Ey nefis! Herkesin derdini vicdanında öyle derince duyup yaşamalısın ki, artık bu konuda kimsenin senden hiçbir beklentisi kalmasın. Onların acılarını öylesine içten hissedip ağlamalısın ki, ağlamaya durmuş bütün gözlerin yaşları kurusun. Onlar için öyle yanıp yakınmalısın ki, sıraptan ciğeri kebap olmuş böyle biri karşısında bütün muzdalipler acılarını unutsun. İşte kendisini bu ufka ayarlayabilmiş bir bahtiyar kendi adına tasavvurları aşkın bütün güzelliklerin kadir gecesini idrak etmiş sayılır ve yerde gökte Allah halifesi olma payesiyle anıdır. İnsanın tabiatında hem safa hem de keder vardır. Kederi iradenin mahbesinde sıkıca tutup safayı bir murat güvercini gibi uçurabildiği en son noktaya kadar uçurabilen Kamil insandır ve adeta o bir yandan zindancı Diğer yandan da bir kuş baztır bağlayacağını Bağlar salı vereceğini de salı verir Evet iradelerimizle heva ve heveslerimizin sesini kesmek bir yiğitlik gönüllerimizi herkesi misafir edecek kadar geniş tutmakta ...bir baba yiğitliktir. Ey nefis! Her zaman yiğitçe davran... ...ve hep baba yiğitlik arkasında ol. Kendini kritik etmede... Vicdanını bir mihenk taşı gibi kullan, Pota görmüş bir altın gibi o sarı çehrenle gül herkesin yüzüne. Herkesin yüzüne gülerken de sakın iyi bir sarraf olmayı kulak ardı etme. Mahiyetin itibariyle sen bunların hepsine açıksın. Gökteki ilk maceran da bunun en açık delilidir. Orada melekler senin beşiğini sallarken gıptan ninnileri söylemiş, şeytanlar da haset merasimlerinde zangoçluk etmişlerdi. Sen daha o ilk gün hem korkunç bir hasetle karşılaştın hem de takdirkar nazarlara çarpıldın. Nazar değdi mi değmedi mi onu bilemem ama akıbetin uçmakla noktalansa bile, bir sendeleme yaşadığın muhakkak. Mennu meyveye elini uzatırken, iftar vaktini belirlemedeki iştihat hatanla, bu bir mukarep hatasıdır. Kendini dünya zindanında, hayır hayır, Hazreti Ahmet sallallahu aleyhi ve selleme dairelik yapacak olan, toprağın bağrında buldun. Hakiki şecerenin hikmeti, Dünyaya gele Muhammed Hazreti sallallahu aleyhi ve sellem sözü, senin ekşi çehreli kaderinin tatlılardan tatlı ilk meyvesini işaretler. Evet, eğer cennette kalsaydın, inkişafa kapalı semeresiz bir ağaç gibi kalacak ve o potansiyel zenginliğini hiçbir zaman duyamayacaktın. Oysa ki oradan ayrılıp da çadırını dünyaya kurunca, bu toz toprak ülkesi seninle bir gülistan'a döndü. Ve sürgün edildiğin bu köhne diyar, enbiya-ebriya sürgünlerinin bağ bostanı haline geldi. Sonunda meleklerin gıptası bütün bütün takdire dönüştü ve şeytanların kıskançlığı da dönüp bir zıkkın gibi ...onların bağırlarına saplandı. Şimdi gel... ...kendi değerlerini koruma altına al. Hakk'a kurbet yolu sayılan bu sürgünü en iyi şekilde değerlendirmeye bak ve hakka yakınlık vesilelerini ondan uzaklaştıran sebepler haline getirme. Kim, nefret, gayz, hırs, haset ağına düşerek ebedi hasmın olan şeytanı sevindirme. Şayet bir gün yanılıp da kendi çizginin altına düşersen Adem Nebi gibi davran doğrul Kendine gel, suçunu itiraf et. Hakkın her zaman açık olan kapısına yönel ve hatalarına bir dakika bile yaşama hakkı ve şansı tanıma. Günahla bozulup başkalaşan insan tabiatını tevbe iksiriyle yeniden ihyâ et, ayağa kaldır ve bir kere daha Allah'a doğru şahlandır. Bütün bunları yaparken de, Tokyek'ün insanların tabiatının da aynı olduğunu, sen hata yaptığın gibi onların da aynı şeyleri yapabileceğini düşün ve bütün mücrimleri mazur gör. Hatta nefislerine yenik düştüklerinden ötürü, elinden geliyorsa onlara acı, kucakla ve yardımcı ol. Zinhar, kendini başkalarının günah muhasebecisi gibi görüp de, Şunun bunun hatalarıyla meşgul olmak, Yanlışlıklarla meşgul olmak hoşuna gidiyorsa bu hobini kendi günahlarına karşı kullan ki alemin küçük lekeleri sana senin yağlı karalarını unutturmasın. Uğradığın herkese gül kokularıyla esen yerler gibi uğra. Geçtiğin yollarda burcu burcu senin kokun duyulsun. Mumlar gibi yan, eri, başkalarını aydınlat ama katiyen bu büyük fedakarlığı kendi çıkarlarına bağlama. Dolaplar gibi dön ve inle. Bütün yanan yüreklerin ateşini söndür ama kendini hiç düşünme. Bir buhurdanlık gibi için için hep kavrul, çevrene güzel kokular neşe. ama halinden asla şikayet etme. Her zaman yüzün yerde olsun. Hakkın sana olan lütuflarını, başkalarına karşı tefahur vesilesi yapma. Aksine onu muhtaçlara verilen avanslar gibi gör, ücretini peşin almış olmanın hicabını duy. Eğer kalkıp da hizmet ve gayretlerini hakkınmış gibi başkalarının tebeccühüne bağlarsan, döner, çevrenden iltifat beklemeye başlarsın. Bu ise tedavisi çok zor ve herkesi senden ürkütüp kaçıran öyle bir hastalıktır ki, ısrar ettiğin takdirde, her gün maksadın aksıyla tokatlar yer ve insanları kendinden uzaklaştırmış olursun. Şayet gönül huzuru istiyorsan, o istina, tevazu, mahviyet ve kanaattedir. Kendini büyük görenler, kendinde olağanüstü yetenekler vehmedenler, herkesten teveccüh bekleyenler, hırsla çalımla oturup kalkanlar, Huzur yolunda olsalar da bir gün mutlaka huzursuzluğa kurban giderler. Ey nefis! Eğer yüreğin varsa... İçindeki düşmanlığın yüzüne tükür. Vefasızlığı kapından kov. Zulmü ayaklarının altına al çiğne. Hakkın her yerde hazır olduğu mülahazasıyla... Hayasızlığın nefesini kes. Kötülük hislerini ilahi intikam inancıyla frenle. Heva ve hevesin istikametinde değil... Her zaman... ...hakkın hoşnut olabileceği yolda bulunmaya çalış. Allah'ın seni her zaman gözettiğini düşün. Ağaçlar gibi titre ve tabiatını bozup seni çirkinleştiren... ...ruhuna yabancı ve kalbinin sırtında da bir yük sayılan ne kadar günah... ...hata ve masiyet varsa... ...savur gitsin gidebileceği yere. Unutma ki... ...tabiatını değiştiren ve ruhunu kirleten bu şeylerden sıyrılmak adına göstereceğin her gayret bir cihat gibi değerlendirilecek ve seni adım adım Allah'a yaklaştıracaktır. Aksine hep ondan uzaklaşman, gurbetin en acılarını yaşaman ve kimsesizliğin vahşetinde boğulup gitmen kaçınılmaz olacaktır. Hem de amel defterinin hasenat hanesi bomboş, Kalbi ve ruhi hayatın itibariyle de karanlık ve loş olarak. Öyleyse doğrul kendine gel. İnsani değerlere sahip çık. Sabırsızlık edip yitirdiğin cenneti bir de umursamazlığa kurban etme. Önceden kaybettiğin şeyleri yeniden elde etme yolunda ortaya koyacağın her gayret Toprağa saçılan tohumların başa dönüşmesi gibi Mevsimi gelince 20'ye 30'a katlanarak mutlaka geriye dönecektir Öyleyse hiç durma Tohum saçar gibi her yana iyilikler, güzellikler, faziletler saç Kötülüklere kilitlenmiş duyguların paslarını çöz ve hayatını başkalarının dünyevi uhrevi mutluluğuna bağlayarak yaşa. Yaşa da şahsi hesap ve çıkarların ruhunu öldüren mahbesinden kurtul. Nüfsin adına her zaman sıkıntı çek ve başkalarına rahatlık dağıt. Dert dinle, dert yaşa, dertlerle inle ama ...herkese derman olmaya çalış. Bütün insanlara sineli sevgiyle öyle bir aç ki... ...kimle, nefretle donacak hale gelmiş... ...kendi kendilerinin mazlumu... ...ve tir tir titreyen bütün nefis sedeler... ...senin sıcaklığına koşsun. Kırmaklar gibi hep yüz yere sür ve hayat ol çağla. Ay ve güneş gibi herkesi ve her şeyi ışığınla kucakla ve başlarını okşa. Sana yönelen ve senden bir şeyler bekleme imasında bulunanları asla hüsnü zanlarında yalancı çıkarmak. Hizmette hep önlerde koş, mükafat tebziğinde, arkaların arkasında da saklanmaya çalış. Allah için yapılan şeylerin, dünyevi menfaatlere bağlanmasından, yılandan çıyandan uzak durduğum gibi uzak dur. İstemeyerek de olsa, bu türlü duygu inhiraflarına düşmeyi kalbin hesabına bir kirlenme kabul et, ve bir dakikalığına dahi olsa böyle bir kirlenmeyi varlık içindeki o müstesna insani konumuna karşı en büyük hürmetsizlik sayarak hemen bir iç arınma kurnasına koş. Her zaman iyilik duygularıyla otur kalk ve hep güzelliklere tercüman ol. İyilik ve güzellik yolunda yürüyen ayaklar baştan daha yüce, ihsan hisleriyle çarpan gönüller de Kabe kadar kutsaldır. Aslında senin mahiyetin bir Kabe, hedefin hak rızası, yolunda hakka ulaşma istikametinde kutsiyanın dönüp durduğu bir metaftır. Sen bu çizgini koruduğun sürece ünün gökler ötesi muhaberelerin mevzuu olacak ve namın ruhanilerle anılacaktır. Öyleyse bu insani çizgideki hızını daha da arttır, arttır ki insani değerlerin aşındığı bir dünyada bu kabil gayretlere su kadar hava kadar ihtiyacımız var. Hep. Hayır düşün, hayır konuş ve hayırlı işler istikametinde koş. Bayraklar hareket halindeki insanların omuzlarında daha bir güzel görünürler. Arılar bal yaptıkları müddetçe mübarek kabul edilirler. Askerin yürüyüşü duruşundan daha mehiptir. Kalk. Askerler gibi bayrak taşı. Arılar gibi kovanını balla doldur. Ve amelmanda olma sevimsizliğine düşme. Her zaman insanlığa hizmette emre amade bulun ve göçüp gitmeye de hazır ol. Ne zaman göç emri geleceği belli olmasa da o muhakkak ve mukadderdir. Öyleyse hep tetikte ol. Günahlardan arın, Meçhul çağrıya kapını arala ve beklemeye dur.